İzal Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın güzel merhabalar. Günaydın. Herkese günaydın. günaydın. İyi haftalar diliyorum. Bugün bir konuğumuz var, daha önce duyurmaya çalıştım, kendi sosyal şeyimde, sitelerimde diyeceğim artık. Sosyal medya ee, hesaplarınızda. Ha, yaşa, yaşa. <gülüyor> Bu sabah biraz şey... Henüz yeni uyanmak üzereyim. Ee, Özdeş ne olur yardımcı ol. <gülüyor> olur. Peki e, konuğumuz kimdir? Ben isterseniz kısaca e, kendisini e, takdim edeyim. Daha önce de konuğumuz olmuştu. Hiç yan, yanılmıyorsam 2018 yılıydı. E, stüdyolarımıza konuk olmuştu. E, kendisi Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi grafik bölümünden lisanslı. Ve profesyonel çizgilerliğe de 2005 yılında üniversitede okurken Band Dergisi'nde ve yine aynı yıl Penguin Dergisi'nde başladı. 14 yıl boyunca da Penguin'de Her Şey Olur başlıklı köşesinde Türkiye ve dünyada olup biten olayları, politikayı, günlük gelişmeleri ve her türlü gündemi kendine has bir üslupla çizerek özetledi. 2017 yılında Penguin kapandıktan sonra da her şey olur köşesini bu kez uykusuzda sürdürdü. E, bu köşesi için ifade özgürlüğü, iş cinayetleri, iklim krizi, kentsel dönüşüm ve Türkiye'nin siyasal sistemi şimdiye kadar çizdiğim tekrar edip duran konulardan bazıları diyor. Her köşede farklı başlıkları beklenmedik şekillerde bir araya getirip ilk bakışta alaka, alakasız gibi görünen şeyleri birbirine bağlamaya çalışıyorum demiş Cem dinlenmiş. Kendi web sitesinde. Cem Dinlenmiş, hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba herkese. Merhaba, Merhabalar. Cem, hoş geldin. E, nasılsın diyeceğim ama önce başımız sağ olsun diyeyim. Bu da mı olacaktı? <gülüyor> her şey evet. oluyor ama. Evet, her fani mizat dergisi gibi bizim dergimizin de sonuna geldik. Tabii bir sürü çizer bunu kendi çizim hayatı, çizgi hayatı boyunca birden fazla kez yaşamak zorunda kalanlar da oldu. Yani benim gibi Penguen'den sonra. Uykusuzum da e, gidişini gördük. E, ama işte <gülüyor> dediğim gibi süresi dolan her şey gibi bu da e, bitebiliyor aslında. Çok büyük bir şaşkınlık içinde değil. Çizerler çoğu diyebilirim. Çizerler belki değil fakat geçen hafta gerçekten çok geniş bir kesim ki bunun içinde çizerler de var. E, fakat çizerler olduğu kadar çeşitli yaşlarda çok e, geniş bir yaş e, yelpazesi içinde e, dergi okurları mizah severler falan gerçek anlamda büyük bir şok yaşadılar. E, sosyal medyada bu haberlerle e, çalkalandı. E, duyduğum kadarıyla dergi de anında tükenmiş. Ya bu kadar büyük bir reaksiyon bekliyor muydunuz? Evet ya şöyle oldu aslında. E, çok kısa bir süre içine sıkıştı bütün bu reaksiyon. Penguin 2017'de kapandığı zaman ee, işte yaklaşık bir ay öncesinden haber vermişti e, dergi yönetime, okurlara ve kamuoyuna bir açıklama yapıp bizim son dört sayımız kaldı, veda ediyoruz. Ee, hani bunu son sayılarımızı size hani, ulaştıracağız, ona göre yapacağız diye. Böyle bir önden bir duyuru olduğu için i̇şte bu zamana yayılan belki bir reaksiyonlar silsilesi olmuştu. İletişimi yaymışlardı yani zamanı. Şimdi dergi kapanacağı hafta, ee, çıkan son sayısıyla duyurdu kapanacağını. Yani okurlar bayiye gittikleri zaman, dergiyi ellerine aldıkları zaman o ellerindeki tuttuklarının son sayı olduğunu öğrendiler. Bunun tabii yarattığı daha ani bir etki oldu. Ee, ve aslında böyle daha şok bir belki yani ölüm metaforunu kullanıyoruz. Ee, daha öyle ani e, bir anda olan <gülüyor> acı çektirmeden diyebiliriz belki daha hani, olumlu bir yorum yapmak istersek. Ee, öyle olunca da özellikle tabi sosyal medyada çok fazla e, yorum ve hani, şaşkınlıkla karşılayan insanların e, mesajları oldum. Ee, ya biz bu programda karikatür anlatıyoruz tabi. Dilersen e, bu son sayısında, uykusuzun son sayısının arka sayfasındaki genellikle... E, üçüncü sayfanın e, başında olursun he, her şey olur köşesi bu kez <gülüyor> arka sayfaya taşındı tam sayfa e, ve bir cenaze töreni izliyoruz e, <gülüyor> burada e, gerçekten çok özenli bir çalışma güzel bir çalışma ama çok hüzünlü e, tanoralın sözleriyle hüzüntü e, verici bir çalışma diyeyim hüzünlü ve hüzüntü verici bir e, bir de ölüm ilanı var. Acı kaygımız merhum pişmiş kelle ve merhum Le torunu, merhume lombak ve merhum penguenin oğlu, merhum kemikin biricik yeğeni, merhum fermuarın kıymetli kuzeni, naber, para tuzağı, hortlak ve gececinin babası, misin amcası, süper penguenin büyük dayısı, gelecekteki mizah dergisinin sevgili dedesi, uykusuz 25 Ocak 2023 tarihinde gerisini okuyamıyorum. Ee, ne kadar çok isim geçiyor. Fakat sonunda da bir umut, bir, bir ışık var değil mi tünelin ucunda? Ee, gelecektin, gelecekteki mizah dergisinin sevgili dedesi. Bunu evet aslında evet. Ya, eskizde yoktu o aslında ilk başlangıçta. Yani çizdikten sonra <gülüyor> o kadar ağır oldu ki ben bile ağladım çizerken bir noktada. Yani böyle çok yorgunluk, uykusuzluk bir noktasında ve dedim ki yani bu kadar... Bu kadar <gülüyor> gerek yok yani şey yapmaya, ee, acı vermeye yani okurları da biraz e, hoşuma gitti. Yani en sonunda öyle bir şey ekleyerek biraz daha dengeyi tutturdum düşündüm. Ee, aslında tabii saymak gerekirse çok fazla başka dergiler de var. Ee, bazı okurlardan soranlar da oldu. Mesela Leman'ın adı da anılabilirdi. Gırgır, gır, e, keza daha böyle büyük bir ailenin en büyük e, ferdi gibi görünen. Ama böyle hakikaten yani mizah vergilere hep e, birbirleriyle böyle akrabalık ilişkileri içinde olan ailenin, büyük bir ailen üyeleri gibi. E, yani tabii ilk akla gelecek şeylerden biri bir cenaze metaforunu kullandığımız zaman bir ölüm ilanını kullanmak işte onu olabildiğince yüzünü biraz daha tatlı ve gülümsemeyi de çevirebilecek bir yani taraf. Yani trajik, trajikomik <gülüyor> olmuş e, tam anlamıyla. Şimdi evet. orada bir uykusuz veda partisi görüyoruz. Bir yandan <gülüyor> helva dağıtılıyor. Kırk'ın e, <gülüyor> üzerinde de e, kişi var. Yani bayağı bir e, çalışma var. Kim mi? Bunlar her biri bir e, çizeri temsil ediyor sanıyorum. Değil mi? Ben tanımıyorum evet. şu Yaz tabii. Evet. Yazarlar çizerler dışında işte dergiye yemek vermiş şu anda e, çalışan insanlar da var derginin teknik görevlerde bulunan insanlar da var. Tabii aslında bütün bu 15 yıllık işte 2007'de kuruldu uykusuz. Bütün bu tarihindeki herkesi tabii kapsamak isterdim. Daha geniş bir insan listesi olsun, bütün çizerler şimdiye kadar emek vermiş yazarlar bulunsun isterdim. Bu biraz daha tabii şey bir kadro. Derginin çıktığı son sayısında ee, ve son haftalarda çizen ve yazan insanlardan oluşan bir grubu ancak kapsayabildim. Ee, unuttuklarım e, işte as, keşke olsaydı diye dediklerim de oldu. Sonunda koyduklarım da oldu. Bu yüzden de aslında burada şey yapmak isterim yani. Eğer unuttuklarım e, gözden kaçanlar olduysa yani yazı işlerinin de e, desteğiyle onlardan da özür dilerim. Ama bu böyle bir şey aslında. Son son sayının e, kadrosu gibi diyebiliriz. E belki bir ara ilave edersin. Dergide yeni baskı yaparsa bunları düzeltir tabi. Evet. E, Aslında <gülüyor> onu da yenileyerek. Okurları... Evet, son e, bir yeni baskı da yaptı. E, dün e, sanırım. Yani basıldı dergi ama şu an tam dağıtılmadı. Salı günü tekrar ikinci baskısı e, bayilerde olması bekleniyor. Bunu da okurlarımıza duyuralım. Çok fazla soran oldu çünkü dergiye alamadığını belirtip. E bu, bu güzel bir haber. Bu güzel Hı -hı. Bir haber. Evet. Peki ben, ben şöyle bir şey soracağım. Ee, bir, senin bir söyleşinde de okumuştum. Ee, Mizah dergileri uzun süredir e, demişsin. E, yeni çizerler yani 20'li yaşlarında ki aslında çizerler daha erken yaşta da başlıyor. Sen de mesela kariyerine bakacak olursam 20 yıldır çiziyorsun. Yani penguen ve e, uykusuz maceran e, yaklaşık 20 yıl sürdü değil mi? Evet, ee, evet. Yeni, yeni çizerler ortaya çıkaramadı demişsin e, bir söyleşinde. Bunun e, nedenleri neye bağlıyorsun? Yani neden yeni çizer çıkmıyor? Mizah e, mizah yani evet. dergilerini bıraktım bir kenara. Çünkü e, Hı -hı. farklı alanlar var artık. Yani sosyal medya var işte. E, çizerler paylaşıyorlar e, yaptıklarını falan. Neden yeni çizer çıkmıyor? Aslında yeni çizer mizah dergilerinde iş yapan yeni çizerler çıkmıyor diyebiliriz. Yoksa yeni çizerler çıkıyor aslında. Yani diğer mecralarda görüyoruz yeni insanları. Ama bunun yani derginin kapanmasını nasıl oluşturan çok kompleks nedenler varsa ekonomik, siyasi, e, medya ile ilgili gelişmeler bence en ana nedeni. Bu da aslında yeni çizerlerin yaklaşmasını engelliyor. Biraz şey gibi iklim değişikliğinden hep bahsettiğimiz için belki onu onunla ilgili bir gönderme yapabiliriz. Bir şey etkisi yaratıyor yani. Birbirini etkileyen e, bir sürü neden birbirlerini de etkileyerek. Devrilme gidiyor. noktaları. E, evet. Onun <gülüyor> terimi tam aklıma gelmedi ama ilginç bir şey söyleyeyim diye başlayıp bulamadım kelimeyi. Her neyse. E, aslında evet çizer var. ya yani. o e, Ama dediğimiz gibi bir mizah dergisine baktığımız zaman 5 yıl önce yayınlanan dergiyi alınca aslında çok fazla bir kadro değişikliği olduğunu görmüyoruz. Bu Çizerlerin aslında çok fazla mecra seçeneği olduğunu ve o yüzden e, yani ilk tercihlerinin her zaman eskisi gibi bir mizah dergisi olmadığını e, görüyoruz. Aslında e, üstüne düşünülmesi gereken şey biraz bu bence daha çok. Yani çizer çıkmıyor değil ama neden e, mizah dergilerine gelmiyorlar? Bu da aslında tüm bu söylediğim şeyler için düşününce çok da, e, anlamak çok zor değil gibi. Bir, bir de galiba Türkiye mizah dergileri konusu, bu haftalık dergiler konusu da bayağı dünyada çok fazla tirajları olan bir yerdeydi sanırım. Bu radikal bir düşüm. Son yıllarda mı yaşandı? Yani ekonomik krizle bağlantısı var mı? Bir de herhalde uykusuz ana sebep ekonomik gerekçeler öyle değil mi? Yoksa başka şeyler evet, de var mı? Evet, evet, evet. Ana sebep ekonomik gerekçeler evet. bu, bu kesin. Ee, yani bu, bu çok... Kısa sürede olan bir şey değil aslında. Yani belki işte 2010'ların başına kadar o düşüşü götürebiliriz. Ama e, dediğin gibi... ...bütün dünyayla kıyaslanabilecek kadar çok yüksek satışlara ulaşan bir haftalık dergi geleneği olduğu için... E, ...belki işte 15 yıl öncesinden beri e, çok yavaş olarak başlayan düşüş... ...ancak bugün artık yaşayamaz hale getirdi bu ekosistemi evet. diyebiliriz. Yani çünkü e, aslında... İşte bu soruya da biraz cevap olabilir. Yani genç bir çizerin hayalini kurduğu bir meslek olma e, düzeyindeydi hala ben başladığımda bu işe. E, bunun artık bu yavaş ve e, azalarak satışların ve popülerliğinin bugüne gelmesi oldukça e, uzun bir süreç oldu diyebiliriz aslında. Çok yeni bir şey değil. Yani daha da öncesine de tabii gösterebiliriz. Lehman'ın 90'lardaki işte satışıyla 70'lerdeki gırgırın satışı arasında da bir uçurum var aslında. Yani daha 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl bu böyle bütün Türkiye'nin değişimi, medyanın değişimi, toplumun değişmesi bütün bunların hepsinin bağlantılı olduğu bir durum. O yüzden işte tek başına siyasi durumun bugün işte baskıcı, otoriter bir yönetim olması ya da çok Türkiye'nin en büyük ekonomik krizlerinden birinin oluyor olmasıyla çok doğrudan e, bağlantılı olmayabilir bu süreç demek istedim. Ya katılıyorum ben de çünkü yurt dışında da aynı şey gözlemleniyor. Yani Fransa'da da keza böyle e, ki orada e, bizahat dergileri e, satışları çok daha yüksektir tiraj olarak falan fakat orada da böyle evet. bir sıkıntı var. Peki şimdi ne olacak? Yani her şey olur köşesi e, nereye taşınacak? Taşınacak mı yeri? E, çünkü Türkiye'nin ve yani dünyanın gündemini çizen Gözler önüne seren e, gerçekten çok az nadir karikat birisin. Devam edecek misin? E, çok teşekkür ederim ya. Çok fazla aslında çizen insan var ama biraz bu benim takıntı haline getirdiği istikrarla devam etmek için. Yani bütün e, hayatımı, kendi en azından e, iş alanımı tasarladığım bir şeyde bir süre olmayacak e, okurlarla her şey olur ama benim işte Instagram hesabımda her şey olur adını taşıyor. Oradan yine paylaşımlara devam ediyorum. En azından arşivden yani gündemle ilgili yeni bir gelişme olduğu zaman onunla ilgili yine böyle bir 17 yıllık bir dost klasör olduğu için aslında çok kalabalık. Oradan yine bir şeyleri koyup paylaşacağım ama haftalık düzenli olarak işte her pazartesi yeni bir köşe çizmeye devam etmeyeceğim bir süreliğine en azından. Ama Yeni bir şeyler olacak gibi gözüküyor çünkü e, aslında çok böyle hareketli ve şey bir e, ülke aslında bu mizah dergisi geleneği de böyle bir dergi kapanıyor hemen e, üst üzerinden çok geçmeden yeni dergiler kuruluyor ve çok aslında ekonomik bir model olarak e, düşünülmesi üzerinde çalışılması gerekiyor çünkü bu koşullar altında evet çok zor artık bir bir sürü insanın hayatını geçimini sağlayacağı bir modeli ortaya koymak ama e, sanmıyorum bu geleneğin böyle uykusun kapanmasıyla bitecek kadar e, zayıf olduğunu diye umutlu bir yorum yapmış olayım. Yani yine her şey olurduysa. <gülüyor> <gülüyor> Peki e, Cem e, şimdi e, tabii bu programda biz karikatür anlatıyoruz. E, bu hafta e, seni konuk ettiğimiz için ben. E, çok kısa dört tane karikatür seçtim. Onları hızlıca anlatmak istiyorum. Ondan sonra da hep birlikte haftanın karikatürünü seçelim istersen. Tabii. Ee, i̇lk karikatür çizeri Ant, Anthony Garner. Bu İngiliz bir karikatürist ve ilistratör. Pek çok dergide Punch the Private Eye falan... E, işleri yayınlanıyor. Observer'da Greenpeace için falan çalışıyor. Karikatürü Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili. E, önümüzdeki günlerde 21 Şubat'ta galiba yanılmıyorsam birinci yılı dolmuş olacak e, bu savaşın, bu korkunç savaşın. E, bu karikatürde büyükçe bir pasta ve pastanın üzerinde de e, yanan kalınca bir mum görüyoruz. E, bu bir doğum günü pastası. Üst kısmı mavi, altı sarı. Tıpkı Ukrayna barda bayrağı gibi ee, ve bu mumu da bir direk gibi düşünecek olursak e, bu muma bir kişi kıskıvrak e, bağlanmış bir yere kıpırdayamıyor. Hani eski e, Kovboy filmlerinde vardı böyle yerlerin e, işkence direkleri falan gibi. İşte bu direğe bağlı olan kişi de e, mumun alevi kendisine doğru yaklaştıkça ve eriyen e, mum damlacıkları kafasına e, doğru aktıkça soğuk terler e, döküyor e, kurtulması hemen hemen imkansız gibi kim bu kişi e, çizer Antony Garner an e, yüzünü çok güzel çizmiş Vladimir Putin konu bu yani e, birinci yılını maalesef e, bu savaşın e, bu şekilde Putin kutlamış olacak. Ee, i̇kinci karikatür Plantü'den geliyor. Plantü'nün kim olduğunu söylememe gerek yok. Herkes çok iyi tanıyor zaten. Karikatür severler. Ee, Orta Doğu konusunda çok ısındı yine. Patladı patlayacak diyorduk. Hafta başında önce İsrail başlattı. Cenin'de e, ona çıkmış e, öldürülen terörist diye diyorum tırnak içinde öldüren e, Filistinlerin sayısı. Hamas ise bu kişilerin sivil olduğunu iddia etti. Aralarında... Bir de yaşlı 60 yaşında bir kadın varmış. Hemen akabinde misilleme geldi. Bu kez İsrailli 7 sivil teröre kurban oldu. Yetmedi ertesi gün 13 yaşlarındaki Filistinli bir çocuk iki İsrailli'yi bıçakladı. Natanya hükümetinden yine yanıt geldi falan. Çocuğun evi derhal yıkılacak. Hamas'a darbe vurulacak. Yani Orta Doğu birçok olaya gebe yine. E, Plantü ürünlü bir karikatürcü. Buna rağmen karikatürde şiddet ve çözümsüzlük ön planda maalesef. Karikatürde iki bina görüyoruz. Soldakinde Filistin bayrağı, sağdakinde de İsrail bayrağı dalgalanıyor. Binalar birbirine karşılıklı komşu gibi duruyorlar. Filistinlere ait binanın e, patlamalarla yer yer harabeye döndüğü e, içeriye İsrail askerlerinin daldığını görüyoruz. Evden tek melenerek atılan bir Filistinli var, yerlerde sininen yine insanlar, binanın içinde kanlar içinde yatan Filistinli bir çocuk var. Durum gerçekten işler acısı, korkunç bir durum. Karşı binada da durum o kadar farklı değil. İsraillerin oturduğu binanın önünde de patlamalar var. Bir kadın savrulmuş aşağı uçuyor. E, patlamanın şiddetinden e, ters dönmüş bir araba. Arabadan fırlayan bir çocuk var. Bir dindar, o da savrulmuş e, gözyaşları içinde yere doğru böyle plonjon yapıyor. Bu arada Filistinler'in binasının kapısından bir İsrail askerinin tekmeleyerek dışarı attığı bir Hamas militanı da görüyoruz. E, sokağın ortasına düşmek üzere, kucağında ise fitilli ateşlenmiş, e, yuvarlak, tipik böyle karikatürlerde kullanılan siyah bir bomba. E, tam bir şiddet ve dehşet karikatürü. Fakat bu korkunç sahneyi tamamlayan bir diğer unsur var ki, o da... Bence karikatürün en can alıcı yeri iki binanın tepesinde bir ayağını soldaki Filistin'in Filistin binasına, diğer ayağını da sağdaki İsrail binasına dayamış masum bir çocuk. Filistinli o da. Ee, bacaklarını 180 derecelik bir açıyla açmış. Ee, iki binanın arasında öylece durmaya çalışıyor. Almaya çalışıyor. Ne bileyim. Fakat binalar giderek birbirlerinden ayrılmakta, uzaklaşmaktalar. Böyle giderse birazdan bu çocuk aşağıya bombacının üzerine düşecek. Yani geleceği tehlikede. Ben böyle e, görüyorum, e, böyle yorumladım bu karikatürü. Çocuk zaten ter içinde ne olacak benim geleceğim diye herhalde düşünüyor, korkuyor. E, üçüncü karikatürümüz. Bu, bu defa bir Danimarkalı çizlerden Nils Bo, Bojesen'den geliyor. Burada ağzına kadar kömürle dolu bir kamyon görmekteyiz. Kenarında da büyük harflerle e, kömür taşımacılığı yazıyor. E, kamyon o derne dolu ki durduğu yerde üzerinden kalınca bir kara bulut yükseliyor. E, peki çevreye zarar veriyor mu? Bu konuda rahat etmeliyiz. Çünkü kamyonun hemen arkasında... Bir elini de böyle lacivert takım elbisesinin pantolon cebine koymuş. Beklemekte olan ve büyük ihtimalle kamyondaki kömür yükünün patron olan kişi bizi rahatlatıyor. Kamyon elektrikli diyor. Yani bu aracın çevreye herhangi bir zararı yok. Rahatlayın. Ee, haber bence bu e, karikatürün çizilmesine neden olan haber bence karikatürden daha komik daha trajikomik veyahut hatta Uluslararası Enerji Ajansı'na göre Avrupa'da kömür talebi 2022'ye göre iki kat artmış. Yani bir zamanlar Rus gazı tarafından gölgede bırakılan kömür nükleer ve yenilenebilir enerji kaynakları gibi kaynaklar bulunmadığında Avrupa'da elektrik sağlanmak için geri dönüş yapmış bir e, IEA yetkilisinin e, yani Uluslararası Enerji Ajansı yetkilisinin 23 Ocak'ta yaptığı açıklama şöyle gaz fiyatlarının bir süre daha dalgalanması bekleniyor rüzgarlar Avrupalı kömür santralleri için olumlu esiyormuş karikatüre benzeyen de bu zaten bence e, son karikatüre hızlıca bir geçiş yapayım e, bu da e, Sönmez Karakurt'un e, bir karikatürü. Gazete Oksijen'de yayınlandı e, geçtiğimiz hafta sonu. Üç karelik bir karikatür yapmış. E, Hasta karikatürü çok daha büyük tabi, Sadece bu bölümünü alıyorum. Sönmez Karakurt'un bu üç, üç karelik karikatüründe. Karelerin üçünde de Boğaziçi Üniversitesi'nin ana binasını ön cepheden görüyoruz. İlk karede e, bina... E, bütün güzelliğiyle yükselirken e, sol tarafında binanın e, düşünceli bir şekilde eli çenesinde e, binayı seyreden bir şahıs var. E, düşünce balonu yok ama e, kişinin ne düşündüğünü çizer bize e, açıklıyor bir anlamda. Şöyle yazmış eğer ki sen o seviyeye çıkamıyorsan derken ikinci kareye geçiyoruz. Ve bu kez aynı kişiyi elinde bir balyozla binanın zemin katını Parçalarken görüyoruz, ee, Sönmez Karakurt e, o kişinin, e, o balyozlu kişinin cümlesini sürdürüyor. Yani eğer sen eğer ki sen o seviyeye çıkamıyorsan hiç durmadan çalışıp didinip her ne pahasına olursa olsun onu kendi seviyene indireceksin. O fena aşağılık kompleksini dindirmenin başkaca bir yolu yoktur. Şimdi bu cümleyle birlikte... E, Üçüncü karede baylozlu bay, adamın binanın çatı katı hariç bütün katlarını yıkmış olduğunu görüyoruz. Bu şekilde bina e, alçalmış, küçülmüş, kendi seviyesine inmiş oluyor. Öyle mi? Hayır. Çünkü bir son hamle daha lazım. Ve adamımız eline aldığı e, bir kırmızı boya kovası bir ile son bu emelini gerçekleştiriyor. Boğaziçi Üniversitesi yazıksının üzerindeki e, üniver kısmına koca bir çarpı çekiyor. Ne kalıyor geriye? Boğaziçi sitesi. Çatıya da triplex villalar, rezidanslar falan diye yazınca görev tamamlanmış oluyor. Karikatür bu. E, hafta içinde de yaklaşık 10 bin Boğaziçi Üniversitesi mezununu imzaladığı Mezunlar Yuvası'ndan, Boğaziçi Üniversitesi kampüsünden çıkarılamaz başlıklı dilekçe rektörlüğe teslim edildi. Ee, akademisyenler her zaman olduğu gibi rektörlüğe sırtlarını dönerek eylem yaptılar. Buna karşın e, eğitim görevlilerin bundan böyle mesai saatleri dışında kendi odalarına girmeleri özel izne ba bağlandı. Bu karikatür değil, bu gerçek. Evet, seviyeye adım adım yaklaşılıyor benim anlatacağım karikatürler bu hafta bu kadar şimdi sözü size bırakıyorum evet seçme neredeyse imkansız denecek kadar zor doğrusu yani Tan Oral'ın hüzünlü kitabından iki şey aktarayım yani mizahın bunaltıcı ironisinden ancak içtenlikle kurtulabilirsin diye yazıyor dostumuz Tan Evet. Ve o gerçekten de bütün bu şeyi, şeyi ortaya koyuyor. Durumun ne kadar vahim olduğunu ve aynı zamanda da kaçınılmaz olduğunu da ortaya koyuyor karikatür tüzmeninde. Ve hatta bir de bir önceki sayfasında da kitabın şeytanın dürtmesine izin vermek işte mizah demiş ben bu ikisinin de çok geçerli şeyler olduğunu vurgulamalar olduğunu söylüyorum ama seçmekte çok güçlük çekiyorum ee, belki Cem dinlenmiş bize bu konuda yardımcı olur bu hafta hocam evet, ne dersiniz evet. ee, ben açıkçası bu Ukrayna pastası savaşın birinci yılı konulu karikatür hoşuma gitti grafik olarak bir de Putin portresi ilginç ve çarpıcı geldi bir de iyimser bir yorum tabii hani bütün bu Savaş sürecinin Putin'i eritip yok edecek olduğuna dair de bir öngörü var. E, i̇yimser ama biraz daha içe su serpen bir tarafı var. O yüzden uyumu olayında kullanmak istiyorum. E, biz tabii burada demokrasi kurallarını işletiyoruz. ya. E, biliyorsun sen de programı izliyorsundur mutlaka her hafta. E, bir de ayrıcalıklı oy e, sistemi vardır. Evet. <gülüyor> o, o da çok geçer oy, ağırlıklı oy ağırlıklı evet ağırlıklı oy <gülüyor> ee, şimdi e, Ömer Bey'e soralım ne dersiniz hocam ee, ağırlıklı oyu oy hakkını e, Cem Dinlenmiş'e verelim mi bu hafta ee, evet ona verelim <gülüyor> peki itiraz var mı yok, yok. ses çıkmadı de benden de yok, benden de yok. <gülüyor> Peki. E, Cem Dinlenmiş çok teşekkür ediyoruz e, programa katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Her, her şey oluları e, ve diğer çalışmalarını tabii tabi, heyecanla merakla bekleyeceğiz. E, ben özellikle bir karikatür sever olarak diyeceğim. E, merakla bekliyorum. E, orada kalmayacak eminim. Ben de, çok sağ olun. Bu dileklere ben de katılıyorum. Çok teşekkürler Cem. Görüşmek üzere. Evet, evet. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi haftalar.